3, 2 ve 1 Sesli Meram 309 Karşı Radyo 181 18 Mayıs 2021 Salı akşamı Sizler bu kaydı dinleyeceksiniz Karşı Radyo'da Bir meram, bir Arzihal hal ve bir durum tahayyülü Hayatın içinden Şimdiki zamana ait seslenişler Ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kaydı Karşı başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Söylemlerin ve basit anlamda hayat meselenin nasıl alaşağı edildiğini gözlerimiz önünde bir tebiye var edilen bir karaşın halinin içerisindeyiz. Bir ikiyüzlülüktür bu menzilde sabit olunuyor. Genel geçer değil de doğrudan doğruya var edilen ve sabitliği üstüne çaba sarf edilen devletli pratiklerinin sonucu olarak hayat İki gıdım yaşam deneyimi mahvediliyor. Bir an yıkımlara çıkmaya devam ederken öte yan adına hala ve hala güllük gülistanlık olduğu yutturulmaya çalışılıyor. Bir yan yöre kötülüğün cenderesi içinde debelenirken öte yanın mutlak biat, itaat ve ram olmaların meyvelerine dair aleni bir yayın silsilesi karşımıza çıkartılıyor. Düzen ceraietiyle ilerlerken olmasına tas tamam devam olan şey insan tahayyülünün yıkımı olarak var ediliyor birbirine bağlanmış ola gelen her tahayyül biopolitik bir cerrahat nüvesinin gün be gün yükseltilmesi neticesinde tüm o katran karanlığı dört bir yanı kuşatıyor. İkircikli hallerle bir tebiye ısıtılıp durulan benzetmeler, anlam okumalar ve beraberinde bir biçimde süreye hali dönüştürülen tahayyüllerle bu ikiyüzlülük sabitleniyor. Ceraatler sarmalı olarak çıka gelen dehşetli döngünün yeniden imali söz konusudur. Başefendiden başfaşiste bütün bütün hepsi birden muhalifi iktidara kol kola bu yıkımlara rehin edilme halinin eseri kılınan bir sahada ikiyüzlülüğü süreyen kılar. Hayatiyet mevzu değildir. Bir sahadaki demokrasi ediminin karşılığı yoktur. Adalet derseniz sadece parti ismindeki küçük tefek bir punto ile yazılan isim Tanımı da içeriği de küflenmiştir. Eşit yurttaşlık bayisleri edilmeyecek, hak arama mücadeleleri tas tamam defedilecek. birer küçük detay kılındıkça ortalık yerde verilen tepkimelerin de iki yüzlülükten ötesi olmadığı ortaya çıkacaktır. 19 yıllık iktidar pratiğinin sonucu artık bu kesintisiz haldir. İnkar edilip durulurken bir yandan sürekli büyütülen bir mefhum olarak devletin devletinin üstün körü bir örtbas etme haline var eder. Bir anetten iliştireyim. Geçtiğimiz haftanın önemli konularından biriydi. Bu haftada biliyorsunuz 19 Mayıs bir yandan Türkiye için Gençlik ve Spor Bayramı. İşte kurucu liderin Samsun'a ayak basması ve milli mücadele. Ama bir de öteki yüzü var. Pontus Rum soykırımı. 350 bin insanın hayatına göz dikilip yok edilmesine vesile olan ve Bayburt'tan Trabzon'a kadarki alanda ve hatta bu tarafa doğru geldikçe de işte Rize'sinden Artvin'le, Hopas'ına, Hemşinin'e her yeri her şekilde yok eden, talan eden, Topal Osmanlıları ortaya çıkartan bir yıkım silsilesinin de tarihi. Buna benzer yıkımlar sürekli güncelleni geldi. Çünkü 1915 sonrası var edilen şeyler ta ki... 1940'ların ortasındaki o Hitler rejiminin var ettiği derin yıkıma kadar kimse holokost ve soykırım kavramlarını birbiriyle buluşturamadı ama bu yıkımdan çıka gelen bir ülke bugün aralıksız işte e, ikinci haftasına giriyor neredeyse e, yıkım var ediyor hani İsrail Filistin'e ve Filistin'in iki tarafına yani Filistin'in Kudüs bölgesinde olan küçücük bir alanına ve tabii ki Gazze şehrine saldırılarını gerçekleştiriyor İsrail güvenlik güçleri. Kudüs'te önce Şeh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıların ardından Gazze'de Batı Kudüs ve Beyt Şems'e Hamas tarafından roket saldırıları düzenlenir. Bunlar Filistin Sağlık Bakanlığı Hamas'ın roket saldırılarını misilleme olarak. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 uçuşuk yeni bir Filistin'in öldüğünü duyurur. İsrail ordusu roket saldırılarından Gazze saldırılarına yeni bir yığınak da başlatır. Son saldırılarda savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan liman bölgesine vurur. Yine kentin batı kesimlerindeki protestürlere ait bir noktada İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınmış. E, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bir resmi açıklamada bulunmaz. İsrail polisi Filistinli protestocularla gece boyu süren çatışmaların ardından 10 Mayıs tarihinde sabah Harim-i Şerif'e girerek eylemcileri gaz bombasıyla dışarı çıkartırken Mescid-i çevresindeki çatışmalar da sürer. O akşam zaten bir yıkımın da mottosu çeşitlendirilmiştir ki bugün işte biz kayda aldığımızda 58'i çocuk en az 192 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti haberi geçilir. 2-10 Mayıs'tan bu yana ve işte hani Filistin'in şu anda bulunduğu bölgeyle Gazi şeridinde tablo giderek ağırlaşıyor. Gece yarısından itibaren düzenlediği hava saldırılarında 16 kadın 10 çocuk olmak üzere 42 Filistinli yurttaş hayatını kaybeder. Ve hava saldırıları işte o pazar, pazar gününün erken saatlerinde de devam etmişti ama pazartesiye de sarkar tabii bu. Ee, İsrail ordusu ise Gazze'den 3000 roket atıldığını ve bunların önemli bir kısmının demir kubbe tarafından engellendiğini ortaya çıkartır. Ee, bir yandan düşmüş ve Türkiye'deki hani şu anda başımıza musallat olan lider görünümlü şahsın var ettiği gibi bir araya sıkışmış. Hani e, o pandemide sıkıştı. Pandemide değil aslında. Bütün açıklarıyla her şeyi meydanda ona da konuşuruz da bunun bir benzeri diyelim. Netanyahu, iblisi ee, Mescid-i Aksa'yı yıkabileceklerine işte, yani işte o karşılıkta e, artık işte o Şeyh Cerrah ve çevresinin ele geçirilmesinin gerektiğinden bahseder. Neyi nasıl, neyi, nerede ele geçebileceği ya da neyin nasıl, ne şekilde var edilebileceği ortadadır. Bu Hames'in rokat saldırılarına karşılıklı şiddetli yanıt verecek ve saldırılar durmayacağını söyler netanyahu. Omes'a. Ve bu sürenlik hali içerisinde birbirinin açısında topaklanan ve direkt artık ileriye doğru bir bakış açısını imkansız bırakan bir yıkım var edilir ki bunun üstüne de hani hayat nasıl şekillendirilecektir artık o bir muamma kalır. Ee, yani her bir paylaşılan görüntüde Mescid-i Aksa'nın çevresine gaz bombalarının atılmasına artık o Mescid-i Aksa hariç bütün e, Filistin şeridinin Filistin artık çembere alınmış olan bölgenin yıkımı bir tahayül değil pratik haline dönüştürülür ki bunun istikameti de zaten evvel ezel Ebet hala muktedir olanların neye dönüştüğünde var eder ki konuşacağımız pek çok şeyde olduğu gibi bu da aslında bir süreğen tavırdır ve bugün bizim ülkemiz dediğimiz yerde de ya da bizim ülke dediğimiz yerin var ettiklerinin de paralelinde bir yapıdır ve bunun iki yüzlü de birkaç cümle edilebilecektir. Edir başladık program açılışında I Will Wave To You Hospital Records'tan bu senenin önemli kayıtlarından biriydi. Oradan B-Side'ı e Heather Rice önce single olarak yayınlanmıştı bu ve Walker Setting Spearhead Records'tan karşı radyoda Sesli Meram'da sizlerle beraber. Merham devam ediyor. Filistin meselesine dair haklı başından merhamların sahibinden birisi Doktor Selim Sezer. Önemli bir makalesini Norsarton'tan aktarayım. Bekbe sonrası İsrail kontrolü altında kalmış bölgelere geri dönüş hiçbir zaman mümkün olmazken Arap devletinin kontrolü altındaki bölgelere kısmı bir dönüş sağlanabilmişti. Bunlardan biri de Kudüs'ün o tarihte Ürdün kontrolünde kalan Doğu kısmında yer alan Şeyh Çerrak mahallesiydi. 1956 yılında 28 mülteci aile 8 yıl önce terk ettikleri mahallelerini ve evlerine geri dönebildi. Bu ailelerin yıkılan evlerinin yeniden inşası Birleşmiş Milletler'in sunduğu finansmanla gerçekleşti. Ne var ki 67'deki 6 gün savaşı sürecinde İsrail Kudüs'ün doğusunu da işgal etti ve bu ikinci işgal bölgedeki evlerinin tapusicil işlemlerini de imkansız hale getirdi. 2008 yılından itibaren mahalledeki evlerin mülkiyetine dair yeni tartışmalar başladı. Biz zaten Doğu Kudüs'teki varlıkları bile 4. Cenevre Sözleşmesi hükümlerinde ve genel olarak uluslararası hukuka aykırı olan İsrail yerleşimciler bölge üzerinde hak iddia etmeye başlar ve İsrail mahkemelerinde de destek bulurlar. Geçtiğimiz günlerde ise İsrail yerleşimcilerin bir kere daha benzer iddialarla mahkemeye başvurması son sürecinde fitilini atışlar. İsrail mahkemesi toplam sayıları 550 kişiyi bulan, çok sayıda Filistinli aileden evlerini derhal terk etmelerini ister ve aksi halde zorla tahliye edildiklerini duyurur. Mahallede yaşanan çatışmalar esnasında bir İsrail yerleşimcinin kibir ve nefret dolu bir ses tonuyla Filistinlilere seslenerek ''Sizin evinizi biz almazsak bile başkaları alacak.'' demesi de 10 yıllarda devam eden yerleşimci söz müddeyeciliğinin bir başka veciz ifadesi olur. Apartat kaynımları doğrultusunda İsrail'in bütün mülkiyet konularında İsrail mahkemelerini itiraz etme hakkı bulunmuyor. Ayrıca Şer ayrıca Şer-yerraftan çıkarılması istenen 8 aile Kudüs'te ikamet etme izinlerini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. Nezkep'e devam eden bir süreçtir ve etkin ve sonuç bir alıcı bir direniş göster direnç gösterilmediği takdirde de et etnik temizlik de devam edilecektirler. İsrail'in hakim ideolojisi ve tüm pratiği açıkça bunu işaret etmektedir ki Şöyle toparlayalım, aralıksız bir yıkım var ediliyor ve kendisi kendi başına birlikte Orta Doğu'nun bu en derin yarasını hiç kimselere en ufak bir ifade sayılamayacağı afak bir kere daha ölüm var ediliyor. Yıkım anlıktır hep ama her dem aralıksız, bir toprak parçasında olmakta olan vahşetin ta kendisidir. Bir tebiye kurumsallaştırılmış olan nefret artık parçalarına ayrılması imkansız menzil hakikati aleni bir biçimde meydandayken çürümeye arka çıkılır. İsrail hep ezberinde var ettiği o tüm kötülük suretini bir kere daha Filistin'de cerrahati güncelleyerek var eder. Neticesi ölüm olan bir fasit döngü. Yıkım artık uzak ya da ırak değil, tam da gözler önünde aralıksız olarak güncellenendir. Ceraat ağrısız ve fasılasız sahnedir. Her iki taraftan insanın en başta daha çocuk ve bebeklerinin hayatına mal olan bir savaş temsili kurgu değil de hakikat olarak var edilir. Protestlar sonrası yıkıma çıkartılan bu güzergah hepimiz için iş bu sınırlar dahilinde 2015 kaosunda yaşadığımız ile de benzeştir. Netanyahu'nun bir kere daha seçimler sonrası kabile kuramamasının bedeli Arap ve Yahudi İsrailler, Arap ve Hristiyan ve tabi ki Yahudi Filistinler arasında pay edilir. Her şey her durumda sıradana karşılık olarak var edilendir. Yetmesek bir yıkım. Sürekliliği bir kere daha 1948'den iş bu yana devam olan bir nefes aldırmama halidir bariden ki net beden gay ötesi de vardır öncesi de vardır. Ne de peki bu kadar raddede bu raddede 200 diyeceksiniz. Düzen içi figürlerinin en tepeden en altına olanlarını sınır içinde ismen ülke olan şu yerdeki onca yıkımı yok etme ve alenen nefessiz bırakma hallerini kayıtsız ve şartsız onarken bir anda insan haklarından dem vurabilmesidir. Mesele ki. Bunu da pek çok farklı platformda, pek çok farklı yerde gördüm. Ee, yani hepsi birbirine bağlıyor. Mesela elektronik intifa geçen hafta sonu bir yıkım gerçekleşti. El ee, Cezile ile Associated Press'in olduğu bina komple aşağı yıkıldı bir 5 dakika içerisinde. Ee, ve hepsi birlikte bir gündelik yaşam pratiğinin de önüne ya da işte bu soykırım iddialarını Filistin tarafından seslenmelerinden soykırım iddialarını ya da Filistinli insanların seslendirdiği Arabından, Yahudisinden, Ermenisinden işte Süryanisinden, Latin Katoliğinden şusundan birçok insan yaşıyor çünkü o küçücük alanda ee, bunu iptal edebilmek için mesela yıkıldı yıllar yıldır süren tüm o imha tahallileri bir kere daha pratiğe dönüştürmeye çalışıldı tıpkı Türkiye'de nasıl her şey örtbas ediliyor orada da zaten duyulmasın isteniyor ve bu duyulmama veya duyumsamama halinin içerisinde ulaşılan menzilde açık ve seçik bir biçimde yıkım açıkla geliyor ki karşılıklı e, Aşk elundan tuttuğunda işte beraber yaşanan Arap e, ve Yahudilerin beraber yaşadıkları e, lodundan tuttuğunda işte e, küçük çaplı e, Betlehem'ine ve, vesaire birliktelik muhafaza eden ve homojenize tam böyle bir hani Steril yapının içerisinde değil, herkesin birbirine tahammül ettiği yapılar alaşağı edilmek için o onu deşiyor, öbürünü diğerini deşiyor. Ve bu sokak programlarına dönüştü, canlı yayında linç edilen Arap ve Yahudilere dönüştü, canlı yayında herkesin birbirini linç ettiği alemi kırımlara dönüştü ve tabii ki bitmeyen bir silah ticareti var. İsrail bir noktada tabii ki hedef ama işte diğerlerinde ya da işte Hamas'ın desteklediği örgütlerinde ve bununla beraber pek çok yapının da farklı yerlerden ve rotalardan elde ettiği silahların varlığına karşın Filistin'de yaşanan bir sefalet var ve tabii ki hani e, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün de bu bağlamda yalnız bırakılması ve Gazze hattının başka Filistin'in başka olarak değerlendirilmesi gibi pek çok iç nüve var. Ama bunları birleştirdiğinizde hani buradan çıkan ses, Türkiye'de çıkan ses sadece tek tip İslamcı ve siyasal faşist bir gruhun e, İsrail'i Yahudileri ve burada yaşayan Yahudileri hedef alması geliyor. E, tabii ki Nekbe'nin sonuçlarını öncesini sonrasını bilenler için bunlar hani hakaret İsrail için bız gelir tırıs gider oluyor da. Sende ne var? diye sorduklarında e, zaten senin Bakü Kürdistan'ın var. 1915 geçmişinde Ermeniler var. 1919'da Pontus Rum soykırımı var. Baktığımızda İzmir'in yangını ve İzmir yangınından sonra Rumların sepet sepet e, denize dökülmesi var ve bunun gurur duyulan bir ülke var. Ondan sonra 37-38 Dersim Katlihan var. Alevilere ve Kürtlere yönelik olan Kırımlar var. Son 42 yıl, 43 yıl, 44 yıl Aralıksız devam etmiş olan bir e, gerilim hattı var ve şu anda Rojava'da, şu anda Sincar'da, şu anda Akül Kürdistan'ında devam eden yıkımlar ve pratikler var. Yani siz bunları yaparken onların terör devleti olduğunu söylediğinizde ancak gülüyorlar, ancak eleştirecek noktaları kendilerine veriyorlar. Çünkü onlarca tweet atıp her şeyi bahseter açarken aslında hiçbir şeyi yokmuş gibi davranmaya devam eden bir muktedir var. Rezilliğinden iskası ve iki ikiyüzlülüğü ortaya çıkartan şey budur zaten. Ee, sequences, Yatuza ve Soldier üçüsü kontak parçasıyla gelecek. Onun öncesinde de Golden Hour'la Walker eklektik bir drum'un best sessiz elimiyle şimdi karşı olacak. Başta da dediğim gibi farklı ve rotasyonlar arasında geçişkenliklerle beraber bir e, kırım pratiğin neye dönüştüğünü de görmemizde fayda var. Sanırım bu yolunda gündelik siyaset pratiklerini var eden tüm tefsirler işte başamir, başefendi, başfaşist, şudur, budur, akşenerler, kılıçlarlar, bilmem neler. Hepsi birlikte bu hali inatla görmezden gelip hazır bulunmuş fırsat gibi kendi cürüm ve çürütme eylemlerini Şiddet pratiklerini örtbas etmeye vesile kılarlar. Bunların yekünüdür aslında ikiyüzlülük. Her durumda kapık aralık arkasında pazarlıklar, silah ticaretleri, silah anlaşmaları, çeri bilinmeyecek devlet sırrı diye geçiştirilen ticaret hamleleri var edilirken laflı filistine destek olunmaz. Bir yıldırı devletinin her ne olduğuna dair en keskin örneği var edip bir yandan da antisemitizm satıp öte yandan da mülteci düşmanlığına devam diyerek kim hangi yaraya merham olabilir sahilden içeride edilmiş sözlerin yekününde ortaya serilen tüm bayislerin bir kere olsun karşılığı yokken dahası orada da burada da insanlar ölmeye, hayatlarında kalıcı izler bırakılmaya devam olunurken hangi yaraya merham olmalıydır sahiden de? Bir düşmanlığı titrinin üstünden dünyaya meram eylerken sınırın içinde en olmayacak, en akla gelmeyecek yıkımların var edildiği bir hakikatken kime, neye merham olabilir sahiden de? Çünkü Sorulmadığı için rahat rahat bu biçimlendirmeler ve bu pratiklerle beraber hayat akışının e, nasıl zora koşulacağı ve ne şekilde yıkılacağı da karşımıza çıkartılır ki hani e, geçtiğimiz haftanın işte önemli yıkımlarından birisiydi zaten bu İsrail meselesi ve İsrail'in saldırganlığı aynı zamanda Gazze'den geri dönüşler bunların üstüne sürekli pratikler pratikler pratikler. Başamir yoktu hazır. Marmaris'te beyefendi oralar tatildeymiş. Döndü ve döner dönmez de başladı tabii. Biden'a elinizde kan var dedi. Ona buna giydirdi. İsrail zaten biliyorsunuz terör devletidir, şudur budur. Tabii ki illaki iki cümlesinden birisinde mesela gezi olayları var. Gezi olayları ülkemiz rotada saptırmayı denediler. Vatandaşımıza ciddi ciddi yara vermeye falan deyip böyle devam ediyor. ve kendi kırımını, kendi yıkımını, kendi anlamsız bir biçimde çürümesini de işte ihale edip onu ona, onu beriye, bunu beriye ilave edip, bölüştürerek bir e, tahil bir pratik ortaya çıkartıyor. Ve inanılmaz bir biçimde bunu da satmaya devam ediyor hala. Hani... Kimin kimin yanında olduğu, kimin gerçekten neyin peşinde koştuğu ve nasıl bir biçimde bu yıkımlara dur diyebileceğine dair. En ufak bir emare, en ufak bir ibare söz konusu olmadan hamaset satıyor Sayın Başamir. Başfaşisti zaten konuşmaya gerek yok. Azi Salih. Ne buluyorsa Türkiye düşman, ne buluyorsa Türkiye vatana aynı. Onun için işte bizim kırmızı alanlar, onlar kırmızı çizgiler, şunlar kırmızı çizgiler. Gel gelelim daha yeni görülmüş ve Azerbaycan'da işte Azerbaycan hükümetinin artsak da var ettiği yani bugün Karabağ olarak geçen bölgede var ettiği savaş sırasında İsrail'in el almasına aracılık var ya da işte Başamir'in kendi koruma faktörlerinin ya da koruma alanının koruma giderinin önemli bir kısmında o yazılımları sağlayan İsrailli şirketler var ve bunlar sanki bilinmiyor gibi insanları keklemeye, insanları aptal yerine koymaya devam ediyorlar ve bununla beraber sanki hani Filistin'deki mazlum halkla ilgili en ufak bir teşebbüsleri ya da taahhülleri varmış gibi pratikler ortaya çıkartılıyor. Hadi bunu da yersiniz deyip devam ediyorlar. Hani nasıl yiyeceksin? Nereye kadar yiyebilirsin? Kim ne yemiş? Biz nasıl yiyelim? Ya da başkaları yiyor mu bilmiyorum. Ama bunların varlığında böylesi hazır pratikler ortaya çıkarken ve Tabii ki de hayatı önemsemezken baş amir ve muktedir. Hani nasıl işte şeyi geçtiğimiz aptanın önemli konularından biriydi. Aşılayım ve tadını çıkarın kardeşim. Yollu abuksubuk reklam parası şeyine milli ve yerli turizm şeysinin reklam şeyine spotuna milyonlar dökülen bir ülkede tabii ki kimsenin savaşın gümbürtüsünü anlayacağını ya da sorgulayacağını tahmin etmiyorsunuz. Zaten etmiyorlardı. Genelde. Bu pratiği insanlara havale edip e, goy goy yapmaya devam ediyorlar ve İsra, İsrail şöyle Yahudi böyle deyince sanki sorun çözülüyor ya da Filistin'in pratiklerinden Filistin'in bu şartlara nasıl getirildiğini düşünmeden ya da niye terk edildiğini sorgulamadan e, Arap örgütlerine ya da İslam İslam kalkınma örgütlerine vesaire de, Konuşmadan böyle hayat akışı devam ediyor ve her şey normalmiş. Gibi. Oysa çoluk çocuk ölmeye devam ediyor. Oysa Filistin zaten yıkımın içindeydi. Bir mahremiyet bölgesiydi. Mesela en basitinden Covid-19'da bile artık herkesin bir başına kaldığı bir ülke pratiği. Bugün gerçek. Bizde de öyle de bizde kademeli normalleşmeye geçmişiz çoktan. Haberimiz yoktu zaten hani. Kademeli kapanma vardı da bizim haberimiz yoktu. Kademelisiz kapanma var. Artık kapanmadan bahis açılmasına gerek yok. Zaten kimsenin de böyle bir şey beklediği kalmamış. Böyle bir şeyler beklenmeyince de zaten rahat rahat biz de kendi yolumuza bakarız diyorlar. Öyle yapınca da sürüm sürüm sürünmeye devam ediliyor. Tabii el bebek göl bebek milletçe. Dediğimiz gibi rota çok, menzilde yara çok hangi birisinin ne dönseniz de anlatsanız bitmiyor. Sequences Yatuza bu sefer Wave'le beraber Chamberport Blue Sapphire Limited'tan hemen arkasına Smooth Kit ve Mark Dimmal Spok Drum Drum Arm etiketinden gelecek sesli meramda son düzlüğe doğru yani. son düzdük Dedik ya bir iki yüzdür, titredir devam ediyor. Evet İsrail'in yaptığı şeylerin hiçbiri affedilecek yanı yok. Hiçbir şekilde affedilecek yanı yok. Peki masaya Türkiye'yi koyduğumuzda niye kafayı kuma umuyoruz? Mesela salgınla mücadele denildi. Her şey geçildi. Her şey örtbas edildi. Benim bitmeyen baş ağrım öbürünün hiç bitmeyen Covid sancıları. Diğerinin PCR testi yaptırması gerekirken yani bütün emareleri gösterirken var edemediği, dahası yani hani kendi halkına yaptıklarından bahsediyorum. Ve hepi topu kapalı kalan esnafa 5000, açık olan esnafa 3000 liralık hibe yardımı salgınla mücadelele ayrılan pay, milli geliri oranı, diskar ve IMF'in kayıtlarına göre Türkiye'de %1.1'dir. 128 milyar doların içerisinde mafyaların hani mafyanın birisinin kalkıp demeçler verip berikilerinde kenardan oyun kurmaya devam ettikleri, İçişleri Bakanı denen şahsın kendini aklayabilmek için o olur olmaz yargıya talimatlar verdiği, bir çürümüşlüğün içerisinde inanılmaz bir biçimde yeni yıkımlar karşımıza çıkartılıyor. Mesela hani pandemiyi farklı koşullarda kullanan bir İsrail modeli derseniz, aha size Türkiye'ye Bekçi şiddetinden tutun da polislerin her köşe başında insanları köşeye kıstırma gayretinde ya da şurada basit bir biçimde hani kendilerine uygun olarak gördükleri, reva olarak gördükleri, hak bildikleri pek çok şeyi başkalarına kuralsız bir biçimde yerle eksen etmek için hani mesela 17-18 gün Kapı dışına çıkın asıl çekme serbest ama sahil kenarında yürümek yasak çünkü olsanız de olsanız birbirini bulaştırabilirsiniz masalar vardı. Ya da işte İsrail'e köpürürlerken bir yandan silah ticaretleri bir yandan damadın yaptığı siha, iha, boha, oha falan gibi bir sürü zıkkımın kökü savaş makinelerini yatırımlar için arka kapılarda el sıkışmalar ticaret taksamın içerisinde pek çok şey altyapının birçok noktasında kullanılan İsrail yazılımı ve şudur budur hani devletler pazarlıklarını yapmaya devam ediyor birbirlerine çemkirikin ya da başamirin bir yaklaşık birkaç saat önce işte değindiği gibi Amerika elinde kan var falan filan derken aslında kimin elinde kan olmadığı ya da ilk günahsız olanın taş atması gerektiği gibi pek çok şey var ama tabii ki kimse bunları konuşmuyor salgında esnafa hibe yardımları koy ne güzel atlattık biz Covid'i İsrail e şamar buran Osmanlı torunu heyet falan deyip böyle gidiyoruz rezilliğinden İskasından bir düşmanlık titriyin üstünden dünyaya merhamet ediyorlar. Ama sınırın içinde hep en olmayacak, hep ana gelmeyecek, akla düşmeyecek olan yıkımlarında peşindiği bir gerçeklik, bir hakikatken kime, neye, nasıl merham olur bu ülke? Bunun da takdirini size bırakıp sahneden çekilelim. Seslimeram.tamlar.com, Karşı ve SoundCloud.com slash Karşı adreslerinde bağımsız, bağlantısız ve nitelikleriyle beraber sorgulanabilir mi merham meylemek için? bu buradaydık 18 Mayıs 2021 aranızdan eksiltilenleri unutulmamak içinde Pontus Rum soykırımı içinde bir hatıra nüvesi olsun kayıt switchle veda edeceğiz Smoothkind ve MC Gusto ikilisi haftanın son parçası görüşünceye kadar sağlıcakla Can we disrupt this corrupt status quo? That's a fact. Can we advance? Is there chance we can grow? Can we disrupt this corrupt status quo? Can we advance? Is there chance we can grow? Change big enough, make the flow Cross streets, some beats resonate for those to know In cities worldwide, rough ride in the ghetto With all kinds of snakes stay awake, they're scold Blue quarter squatter, lots of lies to get told Smoke and feel needs to be well sold of come with your boss is the chance we can grow